Bismillah elhamdülillah ve salatu ve salamu ala rasulillah. Namazda saf olurken ayakların birleştirilmesi gerekiyor mu? Safları düzgün tutmayı terk etmenin günah ve sünnete muhalefet olduğu bilinmelidir. Çünkü Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam namazı, namazın her hususunu bize öğretmiştir. Ne yapmamız gerektiğini bizlere tek tek göstermiştir. Ve ona tabi olmak emri de bilindiği gibi ayetlerde e, farzdır peygambere tabi olmak. Dolayısıyla bundan dolayı safları düzgün tutmak yani namaz hus hususunda vacip olur. Her Müslüman üzerine vaciptir. Peygamberin emri vardır. Peygamber aleyhissalatü vesselam safların düzgün tutulmasını emretmiştir. O halde buna çok titizlikle, titiz davranmak, titizlik göstermek gerekiyor. Çünkü bu hususta şöyle rivayetler var. Yani safların nasıl olması gerektiği hakkında. Enes radıyallahu anh'ten gelen rivayete göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Saflarınızı düzgün tutunuz. Ben sizi arkamdan da görüyorum. Enes diyor ki bundan dolayı her bir arkadaşımız omuzunu yanındaki arkadaşının omuzuna ayağını onun ayağına yapıştırırdı. Bu Buhari'de geçen bir rivayettir. Yine Numan bin Beşir'de şöyle demiştir radıyallahu anh. Ben bizden her adamın topuğunu arkadaşının topuğuna yapıştırdığını gördüm. İşte muteber olan budur. Ebu Davud'da geçen bir rivayet. Elbani Sahihü Sünene Ebu Davud isimli eserde de geçiyor. Elbani'nin eserinde de geçiyor ve Sünene Ebu Davud'da da geçiyor. Bu rivayet bu safların aynı hizada olması yani şeytanlara girecek delik bırakmayacak şekilde sıkı olması gerekir. Hem omuzlar birbirine dokunacak hem de ayaklar birbirine dokunacak. Çünkü Abdullah ibn i Ömer radıyallahu anh'ten rivayete göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Safları düzgün tutunuz, Onun omuzları aynı hizaya getirin, boşlukları kapatın. Kardeşlerinizin ellerinde yumuşayın, bir tarafa çekerlerse gidin ve şeytanların girebilecekleri boşlukları bırakmayın. Her kim bir safı bitiştirirse Allah da onu bitiştirir. Kim bir safı koparırsa Allah da onu koparır. Evet kardeşlerim demek ki saflarımız öyle bir olmalı ki, öyle sık olmalı ki omuzlar ve ayaklar hiçbir yerde boşluk kalmayacak şekilde bitişmelidir. Ee, günümüzde maalesef bu bilinmediği için saflar arasına neredeyse bir ikinci kişi daha girebilecek kadar boşluk olmasına rağmen safları sık tutma tutmamız istendiği halde insanlar... Çok gevşeklik göstermektedir. Oysa bu hususta kesin emir vardır. Ee, peygamber'e tabi olmak, onun sünnetine uymak, onun emrine göre hareket etmek farzdır. Bu küçümseniyor ee, ya da Müslümanlar tarafından bilinmiyor ama sünnet olan e, saflardaki durum budur. Asla şeytan aramıza girmemeldir. İşte bugünkü Müslümanlığımızın durumunu da saflarımız zaten gayet güzel bir şekilde ortaya koymaktadır. Kalp, saflarımız ayrı olduğu gibi maalesef kalplerimiz de ayrılmıştır. Eğer emre uyup saflarımızı sık tutsaydık bu şekilde kalplerimiz de sık olacaktı tabii ki. Sahabeden gelen rivayetlerde onlar hep cemaatle namazlarını kıldıkları için ve omuzları bitişik olduğu için adeta elbiselerinin omuzları birbirine sürtmekten eskidiği rivayet edilmektedir. Yani safın ne kadar sık olduğunu varın siz düşünün. İşte kardeşlerim bu hususta yapışmamız gereken, tutunmamız gereken sünnet budur. Allah razı olsun.